1455, numaralı konu, Hazreti Ömer'le Muaviye'nin ilmin ehil olmayanlardan alınmasını nehyetmeleri, evet, Muaviye şöyle demiştir, dalaletin, sapıklığın, en katısına sahip olan kimse kur, anı tam manasıyla anlamadan okuyup çocuklara, köle, kadın ve cariyelere öğreten ve bunların gerçek ilim sahipleriyle mücadelelere girişmesine sebep olan kimsedir, Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur, ben bu ümmet için imanı kendisini haramlardan sakındıran müminlerle fasıklığını açığa vuran fasıklardan korkmuyorum, benim korkum kur sanki diline yapışmış gibi okuyup ezberleyen ve sonra da onu yalan yanlış gelişigüzel bir şekilde tevil eden kimselerdendir.